Bu hafta çok yoğunum. Pazartesi günü işteyim. Sabah saat 9'dan saat 11.30'a kadar toplantım var. Dişim çok ağrıyor. Bu yüzden salı günü öğleden sonra saat 4'te dişçide randevum var. Çarşamba akşamı arkadaşlarım beni bekliyor. Akşam saat 9'da çeyrek kala liman restoranda onlarla buluşuyorum. Perşembe akşam saat 7'yi 20 geçe hepimiz basketbol maçı yapıyoruz. Cuma bir işim yok. Evdeyim. Cumartesi ve pazar sabah saat 9.30'dan 1'e çeyrek kalaya kadar dersim var.